Albu billahim na shaitan Rajim. Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alimin wa Salat wa salamu yafkahu kabli. Allahuma alimna mayam fana wafana bi ma wazidna alimambira rahmat qayya abhamar rahimin. Ama bak, kitab-ı tahareye devam ediyoruz İmam Mali Muhattasından. Daha önce kısaca ben bahsetmiştim size kitap kelimesinin nereden geldiğini, ketebe kelimesinden geldiğini, ketebenin ketibe kelimesinin türettiğini, ketibenin ise ordu birliklerine verilen isim olduğunu, kitap diye de e, bu bölümlerin fıkıh kitaplarında belirtilmesinin sebebi, bu bölümlerin altında e, farklı farklı konuların farklı farklı başlıklarda incelenmesiydi. Mesele temizlik olunca abdestten başladı. İlk olmazsa olmaz. Sonra neyden devam edecek? Cünüplük ve hayız. Yani erkeğe ve kadına has olan insan abdestsizlik hali olan durumlardan bahsedecek. Böyle olduğu için alimler Kitabut ı tahareye cünüplük ve hayızlık e, babına koymuşlar. Çünkü bu temizliğe bağlı bir mesele. Bu aslında ilim ehlinin hikmetini gösterir kardeşler. Yani Şeyh Şenkitinin... E, Undat-ı yaptığı şerhte uzun uzun anlattığı bir meseledir yani. Alimlerin hikmetinden, alimlerin faziletinden, onların işini yerli yerinde yapmasından konuşurken bu meseleyi uzun uzadıya açıyor. Ve diyor ki insanlar, yani özellikle alimler, insanlar arasında akıl sahibi olan, rüş sahibi olan insanlar, eşyayı yerine koyarak yapıyordular bu işi. Neydi o eşya? Bir konuyu açtığımız zaman, mesela namaz anlatacaksak, birine öğreteceksek, Namazın kılınma şekliyle bırakmayacağız. Yanında neyi anlatacağız? Abdesttir. abdesti bozan haller de. Çünkü hepsi birbirine bağlı meselelerdir. O yüzden bu babın altına koymuşlardır. Geçen hafta teğmül babını işlemiştik. Ardından cünüplükten yıkanmak, gusül abdesti almaktı. Şimdi Allah nasip ederse e, ki en son e, hayızlı kadınla erkeğin hangi oranda e, faydalanabileceği ilişkisinin hangi boyutta olacağını anlatmıştık. Bu hafta Gene hayızla alakalı birkaç ahkam devam edecek. İmam Malik Rahimullah gene bab başlığı açmış. Camiül Hayda demiş. Bab Camiül Hayda. Hayızlının camiyle olan yani camiye girişi ki geçen hafta sorulmuştu kardeşler. Hayızlı kadın camiye girebilir mi? Biz genel olarak demiştik ki hayızlı kadının girilmesi caiz değildir. Çünkü özellikle o dönemde bugünkü gibi hani teknolojik icatlar olmadığı için petler gibi şeyler kadınlar e, avret bölgelerine bez koyuyordular. İster istemez akıntısı yoğun olan kadınların kanları mescidi pisletebilirdi. hayız kanları. Hatta kadınların o dönemde hayız kan e, bezlerini attıkları bir kuyu vardı. Bir bölge vardı. E, özellikle şeytanlat pis işlerini o bölgede yapıyordular. Dolayısıyla e, o dönemde de e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde de kadınların mescide girmesi yasaklanmıştı bu sebepten ötürü. Burada şimdi okuyacağım hadis-i şerif bu bununla alakalı. Bu meseleyi de biraz daha tafsilatlı olarak açmaya gayret edeceğiz inşallah. Malik e, radıyallahu e, rahimehullah Hişam İbn Urve'den o da babasından, o da Ayşe radıyallahu anha'dan şu hadisi naklediyor ki: "Kâlet: Kuntu urajjilu ra'se Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem ve Ben peygamberin saçlarını tarardım da O zaman hayızlıydım. Şimdi bu hadisin birçok yoldan İbn Abdülber'in de söylediği gibi farklı lafzı, rivayeti gelmiştir kardeşler. Bunlardan bir tanesi Ben hücremdeyken, peygamber de itikaftayken saçını tarardım diye farklı bir lafız gelmiş. Şimdi biliyorsunuz Allah Resulü'nün bir arada nikahında tuttuğu 9 tane hanımı vardı. İki tanesi, biri vefat etmişti, birinde boşamıştı hastalığı sebebiyle. 9 tane bir arada tuttuğu toplamda 11 tane eşi vardı. Ve her eşine mescitten açılan bir kapıyla bir hücre. Hücre odanın Arapçadaki karşılığıdır. Yani o dönemde Allah Resulü her bir hanımla bir oda veriyordu. Tabi ayrı ayrı. Şimdi bazı arkadaşlar bunu istidlaladıp işte evlendikleri 2-3 hanımı bir eve koyuyorlar. Bu doğru değil. Orada Allah Resulü'nün tuttuğu hücreler Bir kapısı mescide bir kapısı dışarı açılan ve birbirinden bağımsız hücreler. Birbirinden bağımsız odalar. Ki bunun en açık delili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safiye ile savaştayken Yahudilerin beldesini fethettikten sonra evlendiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safiye'yi Medine'ye getirdiği zaman o o sırada yedi tane eşi olmasına rağmen hiçbirinin yanına bırakmamıştır. Götürüp ensardan birinin evine bırakmıştır hanımını. Normalde yedi tane hücre var. Yani her birine gittiği günü var. Öyle mi? Allah Resulü tutup diğer hanımın evine koyabilirdi. Burada da Resulullah'ın çok eşli, yani çok eşli bir şekilde evli olan Müslümanlara e, muamele, eşlerine muamele noktasında bir öğretisi var aslında. Dolayısıyla Ayşe'nin de hücresi vardı. Bir kapısı mescide açılan, bir kapısı dışarıya açılan. Ve Ayşe hücresindeyken radıyallahu anh'a Allah Resulü uzanmış bir şekilde itikaftayken mescitte, Ayşe'nin dizine kafasını koymuş bir şekildeyken Ayşe onun saçlarını tarıyordu. Tabi o sırada kimse yok. Niye? İtikafın özelliği nedir? Şimdi akla şöyle bir şey gelebilir şeytandan. Ya kapı mescidi açılıyorsa o zaman Ayşe mescidteki herkes görür. Yok öyle bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam itikafteyken kendini özel perdeden bir yer yapardı. Onun içinde kalırdı. Yani Allah Resulü'nün böyle bir durumun hasıl olması tasavvur dahi edilemez. Allah Resulü'nün eşinin İnsanlar tarafından görülmesi tasavvur edilemez hele ki örtü ayeti indikten sonra. Nitekim Allah Resulü bu şekildeyken Ayşe radiyallahu anh'a saçını taramıştır. Burada birçok tabi delil var alimlerin konuştuğu. Ben az önce söylediğim gibi farklı rivayetler var. İmam Mali'nin aldığı lafız ben hayızlıyken peygamberin saçını tarardım. Ben hayızlıyken peygamberin saçını Aleyhisselam tarardım. Mesela Ayşe'den gelen başka bir rivayette gene Hişam İbn Uhur ve babasından o da Ayşe'den rivayet edilmiş hadis var. Kenena Resulullah Sallam yahrucu ila ra'si min mescid. Peygamber başını mescitten çıkartırdı. Wa huwa mucavirun wa ana fi hujreti fa urajjilu ra'suhu wa ana ana hayit. Kafasını hücreme uzatırdı. Ben de hücremde hayızlıyken Allah Resulünün saçlarını tarardım diyor. Ayşe radıyallahu anha. Bu hangi ayet-i kerimenin tefsiridir? وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَاَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescidlerde itikafa kaldığınız zaman Eşlerinizle hmm. mübaşere yapmayın. Mübaşere Arapça Beşerden gelir. Beşer kelimesinden. Biz beşer olduğumuz için Birbirimizle mübaşeretlerimiz vardır. Alakalarımız yani. Yani insanın hanımıyla bir mübaşereti vardır. Arkadaşlarıyla yani etrafıyla. Burada aslında İrade edilen mana Allah Azze ve Celle tarafından İbn-i de dediği gibi ve bütün alimlerin de tefsir ettiği gibi ilişkidir. Kadınlarla mübaşerede bulunmayın. İtikaftayken kasıt ilişkidir. Yoksa onlarla oturmak, sohbet etmek, onların işte bize elbiselerimizi değiştirmesi, bizim saçımızı taramamız, onların bizim saçımızı taraması, bizim onlara başka işlerinde yardım etmemiz bunlar yasaklanmamıştır. Eğer ki e, Safiye gene peygamberi itikaftayken ziyarete gelmiştir radıyallahu anh'a hatta gece vakti tek başına gitmesin diye Allah Resulü dışarı çıkıp mescidin arkasından diğer taraftan onu hücresine götürürken başka sahabeler görmüştür. Başka sahabeler görünce de bir dakika bekle onların yanına gidip bu benim hanımım Safiye'dir demiştir onlara. Onlar da demiştir yani biz senden mi şüphe edeceğiz? Ya olsun şeytandır vesvese verir ben şeytana yardım etmeyeyim deyip. Beyanda bulunmuştur. Allah Resulü bu hadise itikaftayken hanımını nereye götürürkendir? Evine bırakırkendir. Bu da açıkça gösteriyor ki itikaflı biri hanımıyla mübâşerette bulunabilir cimanın dışında, ilişkinin dışında. Dolayısıyla bu hadiste bu noktada da açık bir şekilde işaret vardır kardeşler. Gene başka bir konu vardır ki bu hadiste delil olan, delil aldığımız ve bu hadiste göze çarpan, Hayızlı kadın necis değildir arkadaşlar. Hayızlı kadın necis değildir. Özellikle Yahudilerin şeriatında böyledir. Daha önce de söyledim. Yahudiler hayızlı kadınla aynı sofrada yemek dahi yemezler. Yani onun necis pis olduğuna inanırlar. Bu kadar ağır e, ahkem vardır onların şeriatlarında. Yani bu Allah'ın onlara emrettiği şey midir? Yoksa bu onların sonradan uydurduğumudur bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Allah Resulü ne diyor? Ne yalanlayın ne tasdik edin. Ama öyle bilgiler var ki açık yalandır onları ne yapmamız lazım? Yalanlamamız lazım. Tıpkı Lut Aleyhisselam'ın kızlarıyla haşa evlendiğinin İncil'de yazması gibi. Veya buna benzer başka açık meseleler vardır. Kabul etmemiz gerekir. Doğruluğun güzelliği, yalanın kötülüğü değil mi? Yani İncil, Tevrat da bunları anlatmıştır. Dolayısıyla ehli kitaptan gelen haberler üç kısma ayrılır. Doğruluğu açık olan şeyler ki tasdikle memuruz. Yalanla açık olan şeyler yalanlamakla memuruz. Bir de doğruluğu veya yalanlığı tam tespit edilemeyecek durumlar var ki onlarla da neyle memuruz biz kardeşler? Susmakla memuruz. Orada ne tasdiklemek ne yalanlamak bizim üzerimize bir görev değil kardeşler. O yüzden Yahudilerin şeriatında bu kadar ağır olduğu için ve o dönemde Medine'de de Yahudiler yaşadığı için birçok meselede müşrikler dini öğrenmek adına onlara gidip sorular sordukları için kitap ehli olduklarından dolayı Yahudilerin fikirleri çok yaygındı o dönemde. Sahabe arasında da yaygındı. Hatta mesela bu meşhurdur kıssa biliyorsunuz. Bu sahabe kendi eliyle kestiğini yemediler bir dönem. Müşrikler dediler ki siz Allah'ın öldürdüğü, altın bıçağıyla öldürdüğü hayvana leş diyorsunuz, haram diyorsunuz. Kendi elinizle kestiğinizde ise helal diyorsunuz. Ya Allah'ın kestiği haram da sizin kestiğiniz niye helal deyince... Sahabeler besmele çekip kendi kestiklerini yemekten imtina ettiler. Akıl olunca müşrikler gelip cidal ediyordular. Bunlara bu fikri veren Yahudilerdi. Dediler ki gidin onlara böyle söyleyin dediler. Ve buna benzer birçok konu mesela Ashab-ı Kehf kıssası. Geldi dediler ki bize Ashab-ı Kehf'ten haber ver mesela sen sözünde doğruysan. Gene bu fikri verenler de Yahudiler. Müşrikler her sıkıştıklarında din hakkında Yahudilere gidiyorlar. Diyorlar ki bunlar böyle böyle diyorlar. Diyor siz onlara bunu sorun. Siz onlara bunu sorun diye. Yahudiler hep ne yaparlardı? Müşrikleri yanlarında var olan ilimden nasiple saptırırlardı. Dolayısıyla bugün de yanlarında ilimden nasip olup bu ümmete kendini nispet edip de Yahudilere benzeyen çok alim var. Onlar da yanlarındaki ilmi insanları saptırmak için kullanıyorlar. Hakkı öğretmek için değil. Allah'ın ayetlerinden bir şey öğrendiklerine kendilerine oyuncak yapıp siz o tekfircilere gidin bunu sorun mesela diyorlar. Siz onlara gidin bunu yapın mesela. Bir gün onlara dini öğretmiyorlar. Bir gün onlara Allah'ın şeriatını talim ettirmiyorlar. Ama geçmiş selefleri, ataları, babaları olan Yahudilere benzeyip ne yapıyorlar? Müslüman olmak meyleden insanları İslam'dan ve tevhidden alıkoymak için ne yapıyorlar kardeşler? Alıkoymak için bu tarz şüpheler atıyorlar ki o dönemde de atılıyordu. O yüzden bu hadis bu manada önemlidir. Eğer hayızlı kadın necis olsaydı Allah Resulü başını çıkartıp koymazdı ve saçını taramasına izin vermezdi veya onun getirdiği yemeği onunla beraber Safiye ile beraber itikaftayken yemezdi ki bunların hepsi açık bir şekilde açık bir şekilde Yahudilerin gittiği mesele bin batıllığını gösterir kardeşler. Daha bu hadiste başka bir şeyin daha delili vardır diyor İbn Abdülberrahime ola. Saçları taramanın mübahlığı ve saçları kendi haline bırakmanın kerihliği vardır. Çünkü bu bapta diyor buna benzer hadisler rivayet edilmiştir. Onları da getiriyor burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabenin saçları dağınık görünce saçlarını düzeltmesi ve taraması noktasında ona tavsiyede bulunmuştur. Hatta dışarı çıkarken kendisi zeytinyağıyla saçlarını ve sakallarını güzelce tarayıp Yani kendi güzel görünüşüne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümkün olduğu kadar dikkat etmiştir. Hani İslam güzel kılık kıyafeti ölmüştür, ama bununla beraber bu konuda israf varsa onu da yasaklamıştır. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki ta ise Abdullah dınarın dinar, kulu helak olsun, ta ise Abdullah Zehp altının kulu helak olsun, ta ise Abdullah Fetha gümüşün kulu helak olsun, güzel giyim kuşanın kulu gene felak olsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Bugün insanlar 10 çeşit, 15 çeşit kılık kıyafet. işte ayrı ayrı her kıyafete ayrı ayakkabı mesela yani. Değil mi? Müşriklerin arasında özellikle yaygın olan cahiliye ehlinin arasında yaygın olan şeyle bunlar Müslümanlar nasıl sıyrılat edebilir? Cahiliyeden İslam'a giren bir Müslüman bu konuda İslam'ı iyi fehmetmezse cahiliyedeki bu ahlakını da tevhidle beraber İslam'a sokabilir. Bu konuda Allah'tan korkmak lazım ama Bu demek değildir. Müslüman pistir, dağınıktır. Müslüman kılık kıyafetine, giyim kuşamına, saçına, sakalına dikkat etmez. Özellikle İslam'a her türlü hakaretin yapılmaya çalışıldığı bir dönemde Müslümanların bu konuya çok çok çok dikkat etmesi lazım. Özellikle müşriklerin, cahiliye ehlinin arasına karıştıkları vakit saçlarının ve kılık kıyafetlerinin temizliğine dikkat etmeleri gerekir. Ama tabi bu şu demek değildir. Bazı kavimlerde biz şahit olduk. Mesela sakallarını kısaltıyorlar. Niye kısaltıyorsunuz? İşte biz temiz görünmek için hani dağınık Bu şeytanın vahyidir. Bu Allah Azze ve Celle'nin onlara emrettiği şey değildir. Söz yerine konduğu zaman güzeldir. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bir şey insanları fıtratı kerih, bozulmuşsa kerih göreceklerdir. İnsanlar fıtratlarını bozdukları ve değiştirdikleri için Allah'ın emrettiğini ki o bizim için güzeldir kötü görmeye başlayacaklar. Ama biz Allah'ın emrettiği gibi sakalımızı koyduk, saçımızı temiz tuttuk. Ne yapacağız? Bakımını yapacağız, temizliğini yapacağız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde bunu ne yapmıştır kardeşler? Tavsiye etmiştir. Peki saçı taramakla beraber saçın ahkamı burada alimler tarafından açılmış. Yani saçı kesmek, kazımak daha doğrusu veya saçı uzatmak. Bunların ikisi de Allah Resulü'nün yaptığı fiillerdir kardeşler. Yeri gelmiştir 6 aylık, 7 aylık uzun seferler sebebiyle. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam cihattayken özellikle ki İmam Ahmed bin Hanbel'e sorulmuş, mücahidin tırnakları kesmesinin hükmü nedir diye. O diyor ki ben onun tırnaklarını kesmememesini müstehap görürüm, güzel görürüm. Çünkü yani o sırada tırnak deyip geçmeyin. Önemli ip kesebilirsin. O tırnak senin hayatını kurtarabilir. Silah takıklık yapabilir. Çıkartıp söküp orada bir şey takma ihtiyacın olabilir. Dolayısıyla hani böyle ortamlarda özellikle cihat ahkamı biraz daha farklıdır. Harp savaş ahkamı biraz daha farklıdır kardeşler. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzun seferlere çıktığında saçını uzatmıştır. Ama saçını dağınık bırakmamıştır. Bugün gençler yapıyor çok hoşa gidiyor böyle. Saçları bir uzatıyorlar bir de abinin saçları güzelse böyle uzun düz. Ee, sırtına kadar uzanan, açıp böyle savuruyor falan. Ömer radıyallahu anhu kadınlara fitne olduğu için genç birinin saçlarını kesmiştir arkadaşlar. Yani dolayısıyla hani Allah Resulü uzatmıştır ama bunu muhakkak nereye koymuştur? Sarığın içerisine veya başına koyduğu takkesin içerisine koymuştur. Dağınık bırakmamıştır saçını uzatırken. Saçını kendisi taramıştır. Özellikle Cafer İbni Ebi Talib'in, cafer Tayyar denen, Mutel gazvesinde şehit olan 3 tane Abdullah İbn Ravah ile beraber üç sahabeden biri olan Cafer İbn Tayyar biliyorsunuz onun Tayyar lakabı Tayyar Arapça uçan demek kuştan yani kuş kelimesinden türeyen bir kelimedir iki kolu kesilerek şehit olduğu için savaşta ona diyor Allah cennette iki kanat verecek uçması için o yüzden adı Tayyar olmuştur lakabı Tayyar diye konmuştur Cafer-i Tayyar diye E, Cafer radıyallahu anhu'nun o şehit olduğu zaman akrabalarından üç kişi geldiğinde onların saçını e, kestirmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve o kıssada ve aynı şekilde hac yaptığı zaman hac yaptığı zaman Allah Resulü kafaları tamamıyla kazımayı tavsiye etmiştir. Diyor ki Allah saçlarını halaka yapan yani halaka tamamıyla kazımak halaka yapıp saçlarını kazıyanlara rahmet etsin Allah Resulü 3 defa soruyorlar. Diyorlar peki saçlarını kısaltanlara mukassirin. Diyor ki Allah saçlarını kazıyanlara rahmet etsin. Bir daha soruyorlar. Peki kısaltanlar? Diyor Allah saçlarını kazıyanlara rahmet etsin. En sonunda diyor kısaltanlara da. 4. seferinde. Burada saçı hacda iken Kazımanın fazileti var. Özellikle umreye gidildiğinde falan da saçlar ne yapılır aynı şekilde. Umre ameli bittikten sonra, hac ameli bittikten sonra kazınır kardeşler. Bu bir şeyi açıkça ortaya koyuyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam saçlarını uzatmıştır ve aynı şekilde saçlarını kısaltmıştır tak kazımak kadar. Şimdi burada bir tırnak açacağım özellikle özellikle bir noktaya dikkat çekmek için. İslam tarihi boyunca bidat ehlinden hariciler, hariciler Saçlarını kazımışlardır. Yani hariciliğin beş tane alametini sayar. Şehristani ve bununla beraber miller kitapları yazan, mezhepleri, fıkıh mezheplerini anlatan kitapları yazan alimler. Genelde bunlar muteziyle bidatına meyletmiş insanlar oldukları için onların kitaplarına dikkat etmek lazım. Hani bilgi için okuyor, okuruz ama o kitaplara dikkat edin. Çünkü ondan sahibi gerek Şehristani, gerek Kadı Abdülkahar el-Baghdadi Hepsi itizale kaymış, mutecile fitnesinden etkilenmiş alimlerdir. Allah hepsine rahmet etsin. Müslümanların, alimlerinin cümlelerindendir. Onların hepsinin naklettiği ortak görüş, hariciler kafalarını kazımışlardır. O yüzden o dönemde selef bilerek saçlarını kazımazmışlar. Tabi hacda değil, yani umrede değil, normal yaşantıda. Şimdi bakın kardeşler, bu aslında zamanın, mekanın ve insanların değişmesiyle, halin ve fetvanın değişmesiyle alakalı bir durumdur. Allah'ın Resulü de saçlarını kazımıştır. Sahabeden bazılar da kazımışlardır yeri geldiğinde. Peki burada neden demişlerdir hariciler kazıyorlar? O dönemde hariciler kendilerini diğerlerinden ayırmak için böyle bir yola başvurmuşlardır. Ve bütün ashabına, bütün etbağına saçlarını kazımayı emretmişlerdir ve hepsi saçlarını kazımıştır. O yüzden hariciler bununla tanınmışlardır mesela. Mesela binasta siyah saçaklar övülmüştür değil mi? Nesane Sünnen'de rivayet etti Afganistan, Horasan bölgesinden çıkacak Ta İlyaya kadar Kudüs'e gelecek olan kimseler diyor ki karın üzerinde de olsanız onlara yetişin. İmam Nesane Sünnen'de rivayet ettiği siyah rengi öven bir rivayet. Ama baktığımız zaman siyah haricilerin rengidir yani beraberinde. O dönemde hariciler kendilerine siyah sancak seçmişler, bütün kılık kıyafetleri de siyah olmuş. Şimdi bu vakayla alakalı bilirim. O dönemdeki Müslümanlar, haricilerden ayrı olan Müslümanlar kendilerine farklı kılık kıyafet seçmişler ve bütün ashab o şekilde giyinmiş. Onlar öyle bilinmişler, bunlar böyle bilinmişler. Dolayısıyla peygamberin döneminde böyle vasıfları olmadığı için haricilerin bu gibi fiiller haricilere izafe edilmezdi. Anlaşıldı mı? Ama bugün öyle bir durum var mı? Yok. Yani bugün gene desek ki haricilerden bir fiye var, onlar da böyleler, bir taife var, onlar da böyle, yok. Öyle bir taife yok, onları da öyle e, tanımlayamayız biz şu anda. Bu bir noktayı e, delalet ediyor. Müslüman mümkün olduğu kadar veya sünnet sahipleri, mesela ehli sünnet adı, bu bir bidat. Yani ne sahabe kullanmış, ne tabi'in, ne etbaat tabi'in. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel'e demişler, niye ehli sünnet ismini kullanıyorsun Demiş ki ne zamanki bidatlar yayıldı sünnet sahiplerini bidat sahiplerinden ayırmak için biz bu ıstılahı kullandık demiş. Yani o dönemki alimler bu ıstılahı kullanmışlar. Sonradan çıkan bir iş olmasına rağmen muteber olmuş. İstılahi manada bidat değildir. Luhavi manada bidattır. Çünkü bu dinde yeni bir ibadet ihdas etmek demek değildir. Dolayısıyla bugün de biz Müslümanlara farklı isimler takılıyor değil mi? Falancılar, filancılar öyle mi? Tanınıyor yani Müslüman olanlar biliniyorlar. Şirk ehli olanlar da biliniyorlar. Bu gibi hak ve batıl ehlinin dönem dönem neyleri olabilir? İşaretleri, karineleri olabilir. Bu demek değildir. Her saçını kazıyan haricidir. Tabii garip de bir konu var. Mesela bugün bizim gibi tevhid ehli Müslümanlara haricilik yaftası vuran insanların hepsi saçlarını kazıyorlar. Bizim gibi harici vasfedilen insanlar hep cihak bölgelerinde saçları sakalları uzun olduğu için de o tarife hiç uymuyorlar. Yani biri eğer tarifle harici olacaksa hasımlarımız harici olmaya bizden daha evla, daha müstahak insanlardır. Gene bu hadisi şerifte dediğim gibi İbn-i icma naklediyor. Saçları uzatmanın ve saçları yerine göre kısaltmanın açık bir şekilde delili vardır diyor. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma'dan rivayete göre şöyle demiştir. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuştu. Birimizin elbisesine hıyız kanı bulaşırsa ne yapması gerekir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinizin elbisesine hıyız kanı bulaşırsa onu eliyle avuçturup su ile yıkasın. Sonra da o elbiseyle namazını kılsın. Evet kardeşler bu da şimdi birçok ihtilaflı mesele bu bapta Allah nasip ederse açılacak. Çünkü burada kanın necaseti, necaseti temizlenmesi gibi meseleler var evveliyatlı olarak. Bu ve buna benzer birçok farklı lafızlar gelmiş bu hadisle alakalı. Özetini söyleyeceğim. Hadiste bazı lafızlar kullanılmış. Al-Karas. Karas ifadesi. Karas ne demek? Yıkasın diye tercüme etmişler de. Karas'ın ne olduğunu lügavi irdelemişler ama şeriatta e, e, Karas kelimesi e, ister hayız kanı olsun, ister bevil olsun yani idrar olsun ister ise büyük dışkı olsun. İslam'ın necaset dediği mesela eti yenmeyen vahşi tırnaksız hayvanlar gibi mesela. Onlar da haram olduğu için onların dışkıları da nedir? Necasettir. Hatta onların e, buna benzer başka elde edilen şeyleri, derileri vesaire bunlar dahi necis saymıştır İslam alimleri. Necasetin şekli veya nev'i ne olursa çeşitli ne olursa olsun necaseti yıkamanın Burada tavsiyesi yapılmıştır. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam'dan. Tabi burada bir konu var. Hayız kanı. Yani necis o apaçık belli. Çünkü yıkama nerede vacip olur? Necaset söz konusu olduğunda. Bir şey necis değilse misal veriyorum. Üzerinizde fırıncısınız, unlu bir elbiseniz var. Unlu elbiseyle namaz kılabilir miyim? ya Toz var, önemi yok kardeş. Un necaset değil. Un temiz olduğu için o elbiseyle namaz kılabilirsin misalen. Dolayısıyla e, burada alimler şunu tartışmışlar. Demişler ki hayız kanı necistir ama diğer kan da bununla beraber necis midir? Tabi bunun necis olduğuna dair demişler ki e, evveliyatlı olarak birinci grup hayız kanı da insan için bir kandır yani sonuçta. Hatta çocuğun gıdasıdır o. Çocuğun gıdasıdır. Çocuk anne karnındayken oradan beslenir. Dolayısıyla e, kan niye başlı başına yani e, hayıs kanı niye sadece e, necis olsun demişler? Öbür ö, dolayısıyla kandır esas olan demişler, kan haramdır diyerekten bir kavlo ortaya koymuşlar. Onlara itiraz edenlerin çok açık iki tane delilleri var ki bir, ben de bu kanatdayım. Şimdi bu iki mesebi inşallah söylediklerini istediklerini ortaya koyacağız. Ee, bu kanın necaset olmadığını yani damarda akan kanın necis olmadığını e, ispat eden, deli, işaret eden naslar iki tanedir. Birincisi ashabın ki bu konuda çok rivayet vardır savaşta iken e, elbiselerinde kan olduğu halde ki bugünkü gibi uzaktan iki kilometre ortadan birbirine keleşmermiş sıkmıyor kimse o zaman kılıç var şöyle iki metre mesafeden insanlar savaşıyor. Kolu yaralanan, bacağı yaralanan, bıçak keskin, kılıç keskin olduğu için ister istemez bu gibi durumlar hasıl oluyor. Ve savaşta korku namazı denen bir namaz var. Yani ordunun yarısının geri çekilip bir rekat kıldı. O grubun ileri gidip tekrar ikinci savaşan grubun geri çekilip ötekilerinin savaştı ve geri kalan ikinci rekatı da o birinci grubun tamamladığı bir korku namazı var. Ve sahabeler bu korku namazlarını neydi kılıyordular? Kanlı elbiselerle, kanlı kıyafetlerle kılıyordular. Dolayısıyla en açık delil sahabeden yapılan savaş halindeki bu rivayetlerdir. İkincisi ise Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhunun şehit edildiği mecusi olan Lü'lü tarafından aleyhi le'anetullah Allah'ın laneti üzerine olsun. Lü'lü tarafından şehit edilen Ömer'in namazdayken hançer saplanmasına ve hançer sebebiyle kanın akmasına rağmen namazını bozma işidir. Buna benzer sahabeden başka rivayetler de vardır. Gene kendi vücudunda yara akıyorken, kan akıyorken onların namaz kıldıklarına dair. Tabii diğer grup demişler ki, kan akansa, kan akan bir kansa o öyle sayılmaz demişler. Ama kan kurumuş, yarada kalan, vücutta kalan bir kansa o zaman necisdir diye başka bir grupta böyle bir fetva ortaya koymuşlar. Ama dediğim gibi bu tarz ayrımları yapabileceğimiz açık naslar yok. Genel naslardan içtihat edeceğiz. Evet. Dışkının ve idrarın necisliğinde zaten ne yoktur kardeşler? ihtilaf yoktur. Geriye ne kalır? Kanla irin kalır. İrin dediğimiz iltihaptır değil mi? Sivilcelerimiz olur içinde böyle iltihap olur, su olur, sıvı olur. Bununla alakalı da mezhebimiz Abdullah İbni Ömer'in mezhebidir. Abdullah İbni Ömer elinde veya yüzünde bir yerinde sivilce varken oynuyor. Oradan patlatıp su çıkartıyor ve ardından abdest almadan namaza duruyor. Ve buna benzer birçok sahabeden de bu rivayet ediliyor. Dolayısıyla biz anlıyoruz ki o çıkan irinler sivilcelerdeki da abdest bozmaz. Ee, ama tabii hanifiler bu konuda müteşeddit davranmışlar. Gerek irin, gerek kan, gerek işte diğer ittifak edilen necasetler hangisi çıkarsa çıksın. Demişler ki bunda hiçbir farklılık yoktur. Kesinlikle bunların hepsi necasettir. Ee, vücuttan çıkan her şey necistir demişler. Ama dediğimiz gibi vücuttan çıkan her şey necist. E, burada kusmak aynı şekilde kusuntu necaset midir, değil midir? E, yani ekseri ulema onda neciz saymışlardı. Çünkü içinde necis maddeler olabilir. Bazı mikroplar, pislikler olabilir ve buna benzer bazı rivayetleri getirerek onu neciz saymışlardır kardeşler. Bunlar da istidlal ederek Hanifiler bu konuda müteşeddit davranmışlar. Bak kusuntu da vücuttan çıkan bir şey, irinde, de, kan da hepsi de Diyerekten onlar necis saymışlardır. Ama dediğimiz gibi necis açık bir nasla belirtilirse bize göre necistir. Aklımızın necis saydığı şey necis olmaz. Necaset veya temizlik ancak şeriatın belirleyebileceği bir şeydir. Defalarla anlattım. eti yenen tırnaklı hayvan olan mesela dana gibi hayvanlar bunların dışkıları necis değildir mesela. Veyahut da kedinin mesela yani tüyleri işte buna benzer dışkıları bunlar necis sayılmamıştır. Niye? Bunlar insanlarla yaşayan hayvanlar oldukları için Allah şeriatı kolaylık kılmıştır insanlara. Eğer bunlar necis sayılsaydı bu meşakkat olacaktı özellikle köy yerlerinde yaşayan insanlar için. Ve Allah Azze ve Celle bu meşakkatı insanlardan kaldırmak adına bunları ne yapmadı? Necis saymadı. E akla kalsa bunların necis olması lazım. Demek ki necasetlik veya temizlik akılla bilinen şeyler değil. Bunlar ancak şer'i naslarla bilinen şeylerdir kardeşler. Tabi dediğimiz gibi burada... Hadiste ne diyor Allah Resulü? Elbisede hayız kanı varsa onu yıka. Birinci grup alimler demişler ki necaseti elbiseden yıkamak vaciptir. Kesinlikle namaz ister insan o necaseti bilerek kılsın ister fark etmeden kılsın. Eğer çamaşırında elbisesinde adamın necesi bir şey varsa o adamın namazı batıldır demişler alimler. Buna da وَثِيَا بَكَ tahhir <فَطَحِّر> ayetini getirmişler hani e, Müddessir suresinde Allah azze ve celle peygamber diyor ya ey vel müddessir kun işte ey örtünüp bürünen kalk ve insanları korkut insanları uyar ve sibeke fetahir elbiseni de temizle demişler ki fetahir emirdir fetahir emirdir emir vacipliği gerektir o yüzden yıka yıkanıp temizlenmesi elbisenin e, farzdır vaciptir demişler Ee, dediğimiz gibi bunlar bu hadislerin zahirini almışlar kardeşler tabi burada başka bir konuyu daha konuşmuşlar eğer bu necaset azsa veya çoksa fark olur mu bunda çünkü necasetin az olanı affedilmiştir mağfudur yani bununla alakalı genel hadisler var bunlardan ittifak edilmiş alimler tarafından çünkü e, tolerans dediğimiz şey var ya özellikle mesela torunacılar iyi bilirler Bir metal parça istendiği zaman mesela boyu 110 milimetre mm, genişliği de 50 milimetre bir parça istediler sizden. Orada tolerans bırakırlar. Derler ki şu parçanın işte boyundan 1 milimetre tolerans tanıyorum. Eninden de 2 milimetre tolerans tanıyorum. Nedir tolerans? Yani 110 istediyse 109 olabilir, 111 de olabilir öyle mi? 2 ise 2 aşağı 2 yukarı bunun adı toleranstır yani. İslam da evet genel sınırlar koymuştur, emretmiştir. Ama meşakkat olmaması için ve vesvesenin kapısının açılmaması için bu temizlikte de tolerans tanımıştır bize. O tolerans da söylediğim gibi az olan necasetin mafu ve affedilmiş olmasındadır. Burada ittifak var, ihtilaf şurada kardeşler. O necasetin oranında. Yani mesela büyük abdestiniz, yani iç çamaşırınıza bulaşmış, E, hanifiler 3 gramdır diyorlar. Tabi bunların yani naslarla belirtilmiş çok ölçüleri yok. İctihadla bazı rivayetleri delil almışlar. Sahabelerin uygulamalarını, tabi'nin uygulamalarını. E, bunlar kesin şer'i ölçüler olmadığı için fetvadan öteye geçmemişler. Hükümdür diyemiyoruz. Bunlar fetvadır. Genel naslardan içtihat etmişler. 3 gramdır demişler. Diğerleri de demişler ki işte hafif olan göz kararı az bir şeydir. Buna benzer ölçüler getirmişler. Daha önce idrar babında da anlattığım gibi hani idrarın iç çamaşırına damlamasını esas olan gücümüz yettiği kadar korunmaktır kardeşler. Ama tabi burada bir grup bu hadisin zahirini delil almışlar. Tabiinden özellikle bir cemaat demişler ki kesinlikle ister az olsun ister çok olsun necasetin kesinlikle temizlenmesi lazım. Çünkü Allah Resulü sahabe kadınına demiyor. Yani o bulaşan kan çok mudur? O bulaşan kan az mıdır? Değil mi? Kadının söylediği bir şey de az bir kan bulaşmış bakarsanız farklı rivayetlere lafızlara da o az bir kanı dahi yıkamayı emrettiği için demişler ki fark etmez azı çoğu hiç değişmeden kesinlikle yıkanması gerekir az da olsa adamın namazı batıl olur demişler. Tabi burada başka bir cemaat daha var gene ilim ehlinden tabinin gittiği bir görüş onlar diyorlar ki tamam peygamber yıka dedi de peygamber yıka derken emrettiğini nereden çıkartıyorsunuz bu müstehaptır demişler. Yani güzel olan şeydir. Yıkanması gerekir, temizlenmesi gerekir demişler. Ee, adam mesela demişler bilerek yapıyorsa tamam. Yani o bilerek bile bir şeyi terk etmek babından amelini fasit etmiştir. O namaz batıldır. Ama adam unuttuysa demişler onun için bu özürdür. Dolayısıyla buradaki şey de affedilmiştir demişler. Onlar da tabi Abdullah İbni Mesud'dan gelen e, rivayeti almışlar biliyorsunuz peygamberin başına işkembe koymuşlardı namaz kılarken e, işkembe e necis bir şey biliyorsunuz dolayısıyla hani eğer diyor necaset bu grup e, şey olsa idi e, kesinlikle olmazsa olmaz olsaydı namazı batıl kılan e, kasıtlı olmamanın dışında kasıtsız olmasını kastediyorum Allah resulü namazını bozardı sizin anladığınız gibi anlasaydı demiş Tabi diğer grup alimler de demişler ki bu neshalunmuş bir haberdir. Çünkü İslam'ın ilk başı Mekke'nin ilk davet dönemleridir. Zaten ahkamla alakalı hiçbir hüküm orada ne yapmamıştır? Müslümanlara inmemiştir kardeşler. Dediğimiz gibi Allah'ın doğrusunu bilendir bu ihtilafta. Biz vaciptir görüşünü alıyoruz. Zaten şurada icma var. Yani bile bile bir adam zaten necaset olan bir elbisede namaz kılsa namazın batılığında ittifak var. Ama ihtilaf nerede kardeşler? Adam unutarak namaz kılmış ve bu şekilde namaz kıldığından ötürü namazı batıl olur mu, iadesi gerekir mi? Alimler ne yaptılar burada? ihtilaf ettiler. İnşallah burada kalalım bu babta. Normalde Mustaha da babına geçeceğiz. Bu konu biraz uzun, tafsili bir konu. Hastalıkla alakalı bir konu. Birçok Müslüman kadının başına gelebilecek de bir konu. Faydasından ötürü babın üzerinde fazla duracağız. Ee, i̇nşallah o, o yüzden haftaya bırakalım. Çünkü İmam Ahmet bin Anbel hayız babını yedi senede bitirmiş rivayetlere göre. İlmden hiçbir şeyi basit görmemiş alimler. Yani kim ilmi hafife alırsa ilmin izzetini Allah ona tattırmaz. O cehaletin zilletinde kalır. O yüzden ilimden hiçbir şeyi basit görmeyin kardeşler. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِلِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu